his ve azimlerde mekruh ve haram olan şeyler, ibadetler olsun, büyük ve küçük günahların terk edilmesi olsun, insanın hissi ve hareketleri ne kadar varsa, hepsi içindeki his, duygu ve niyetlere göre makbul veya merdut olur. Nitekim, Müslim ve Buhari'nin de tahriş ettikleri, Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan gelen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ ma nawa. Ancak ameller niyetlerle beraberdir. Ve ancak kişiye niyet ettiği şey vardır. Yani ameller ancak ve ancak niyetleri sebebiyle muteber olur, yahut olmaz. Bu takdirde hiçbir amel niyetsiz husule gelmez demek olur. Şafi'i uleması bu hadisten istidlal ederek dediler ki, Hiçbir amel niyetsiz olmaz. Bu takdirde ameller için niyet şart olur. İster o ameller müstakil ibadetler olsun, namaz ve zekat gibi, ve ister bu ibadetlerin vesileleri olsun. Abdest, setri avret ve taharet gibi. İmam Şafii'ye göre, vesilelerde dahi, mesela abdeste niyet rükündür. Hanefi uleması dediler ki, maksat olan ibadetlerde niyet muteber olup rükün sayılmıştır. Ama abdest gibi vesilelerde ise, onun gibi sıhhatin şartı olmayıp, sevabın tahsili için şarttır Çünkü Allah Teala Zülcelal Hazretleri amelleri bürünmüş oldukları niyetler ve ihlas sebebiyle kabul eder Bu takdirde sevabın tahsili için niyet ittifaken şarttır Hadis-i şerifteki el-a'mal kelimesi üzerine eliflam dahil olmuş cimidir Umum ve istigrakı ifade etmektedir. Binaen aleyh, ibadet olsun olmasın, her hareket ve amel niyetiyle beraber husule gelir. Mesela namaz, oruç, zekat gibi ibadetler niyetlerle meydana gelerek niyet sebebiyle sevabı tahsil ettikleri gibi, zina, gasp, haram ve mekruhların terkinde dahi niyet sevabın tahsiline sebep olur. İbnü'd-Dakik el diyor ki: Hadisi Şerif'teki el-a'malin hissi, kavli ve fiili yapılan ve terk edilen hareketleri kuşatmasından asla tereddüt etmem. Çünkü binniyyati'deki B harfinin istiâne manasında olması mümkün olduğu gibi musahabe manasında olması da mümkündür. Bu takdirde her niyet Namaz gibi ibadetlerin işlenmesine sebep veya beraber olduğu gibi terk edilen zina ve hırsızlık gibi günahlarda da niyet yine sebep veya beraberdir. Bu takdirde günahları Allah Teala'nın yasağıdır diye terk eden kimse terkinde sevap kazanır. Niyet lugatta mutlak bir şeyi kast etme manasında ise de şeriatte Allah Teala'nın rızasını kazanmayı kastetmedir. Bununla mümin, abdest ve gusul gibi ibadetlerini adetlerden ayırt etmiş oluyor. Onun amelinin kabulüne sebep de kalbindeki kastıdır. Binaenaleyh, oruçta Allah Teala'nın rızasını kazanmayı değil, sıhhati kastederek, perhiz niyetiyle oruç tutan, orucundan faydalanamaz. Yine halkın utancından dolayı, zina gibi fuhuş ve günahları terk eden, terkinden faydalanamaz. Mesabihin şarihi, Kadı Beydavi diyor ki, Niyet, Allah Teala'nın rızasını kazanmak için, kalbi ve hissi duyguları, fiil tarafına, Mesela namaz ve oruca yöneltmedir. Bu maksatla kul ibadetini adetten ayırt etmiş olur. Eğer denilse ki niyet kalbin ameli olduğu için o da bir harekettir, her hareket niyete muhtaçtır, öyleyse her bir niyet de kalbi hareket olduğundan ayrı bir niyete muhtaçtır. Bu takdirde teselsül gelir. Buna şöyle cevap verilir. Yukarıdaki hadisi şerifteki amellerden maksat, azaların hareketidir. Buna hem akli hem şer'i delil vardır. Şer'i delil ise, Niyetul mümini hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Nitekim örfende kalbi hareketlere amel denilmez. Niyet eşit kast denilir. Binaen aleyh niyet niyete muhtaç değildir ki teselsül icap etsin. Ture Beşti diyor ki اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ Ancak ameller niyetlerle beraberdir cümlesinden anlaşıldığı üzere kalbi hareketler dahi niyete muhtaçtır. O halde niyetten başka kalbi ameller, niyetsiz olursa şer'an muteber sayılmaz. Bu takdirde, müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır mealindeki hadisin manası, müminin kalbi amel olan niyeti, azalarının amelinden daha hayırlıdır demektir. İmam Gazali diyor ki, kalbi ameller dahi niyetsiz itibarsızdır. Öyleyse hem amelin sıhhati, hem de sevabın tahsili için niyet şart kılınmıştır. Niyet dilin ameli değildir. Niyet kalbin amelidir. Kadi Beydavi'nin yukarıda dediği gibi niyet Allah Teala'nın rızasını kazanmak için kalbi ve hissi duyguları fiil tarafına, mesela namaz ve oruca yöneltmedir. Bunun için ulema, vaktinde kalbi ile öğlen namazına niyet eden kimsenin, dili ikindi dese ona zarar vermez. Ama dili öğlen deyip kalbi ikindi dese, zarar verir dediler. Fukaha'nın da niyette dile itibar yoktur demelerinin manası budur. Ali Kari diyor ki: "Ulema niyeti dil ile söylemenin gayri meşru olduğunda ittifak ettikten sonra niyeti telaffuzla dile getirmekte ihtilaf ettiler. Kısma azamisi İmam olsun, me'mum olsun, münferit olsun, kalpteki niyete ve niyetin istihzarına yardım olunsun diye kalbi niyeti dile getirmenin müstahap olduğuna hükmettiler. Nitekim El Hidaye'nin sahibi azimetinin bir araya gelmesi için kalpte olan niyeti dile getirmek müstahaptır demiştir. Kemal İbnül Himam rahimehullah diyor ki: Bazı huffaz şöyle dediler: Ne zayıf ne sahih bir yolla niyetin dile getirilmesi hakkında Peygamber'den nakil sabit olmamıştır. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekbir getirerek namazına dururdu. Şöyle namaz kılacağım diye niyetini dile getirmesi sabit olmadığı gibi, ashabından, tabiinden, tebe'i tabiinden de böyle bir şey nakil olmamıştır. Bu takdirde niyetin dile getirilmesi bid'attir. İmam Şa'rani de, Latâiful Minen adlı eserinde bunun benzerini söylemektedir. Ve ilaveten, dört imamdan dahi böyle bir nakil sabit olmamıştır demektedir. Hafız İbn Hacer diyor ki: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacca gittiği zaman diliyle hacca niyet etmiştir. Biz sair ibadetleri ona kıyas ettik. Ali el-Qari diyor ki: biz İbn Hacer'e şu cevabı veririz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı "Allahumme inni uridul hacce. Allahümme ben hacci irade ettim." buyurmuştur. Bu da niyet değil, duadır. Sonra İbn Hacer'in teker teker bu husustaki delillerini çürütmüştür. Nitekim İmam Aynî de Hafız İbn-i Hacer'i işareten reddetmiştir. Her halükarda dil ile niyet bid'attir. Hatta dilin söylemesi anında kalp gaflette ise niyet sahih olmaz. Hasılı işlenmesi gerekli olan bütün ibadetlerin başlangıcı kalbi niyettir. Bütün kötülüklerin terk edilmesinin başlangıcı yine kalbi niyettir. Öyleyse kalbe nazaran iyi maksatlar meşru ve ibadettir. Bu mübah kısmına geçer. Kötü ve fena maksatları haramdır veya mekruhtur. Nitekim, Müslim ve daha başkalarının tahriş ettikleri Ebi Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve emvalikum vallakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum Gerçekte Allah suretinize ve mallarınıza bakmaz. Lakin kalbinize ve kalbinizdeki niyetten semerelenmiş amelinize bakar. Müslimin tahricinin dışında ise lakin kalbinize ve niyetinize bakar şeklinde tahriç edilmiştir. Bu hadisten dahi anlaşılıyor ki bütün ameller kalbe bağlanmıştır. Nitekim innel halale beyinun ve innel harame beyinun Gerçekte helal besbellidir. Gerçekte haram besbellidir. Mealindeki hadisin sonunda da ele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 O da kalptir. Buyurularak helal haram ve şüphelilerden sakınmanın hepsi kalpteki niyet, istek ve arzulara bağlanmıştır. Onun için en önce kalbi aşağıdaki haramlardan sakındırmak farzdır. Bu haramların en büyüğü kibirliliktir. Kibirlilik, hak ve gerçek bir şeyi gördükten, veya işittikten sonra inkar etmektir Kalbe nazaran kibirlilik Küfre, şirke ve nifaha götürür Nitekim i̇bn Hibban, Ebu Davud, İmam Ahmet ve İbn-i Maci'nin de tahriş ettikleri Ebi Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir kutsi hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur El kibriyetu ridai ve'l azametu izari. Fe men naza'ani bahidan minhuma adkaltuhun nara. Zati ululuk ridam sıfatta ululuk izarımdır. Her kim bu ikisinden birisinde benimle çekişirse onu ateşe sokmuşumdur. Yani zati kemalat ve sıfata mensup olan ululuk Büyüklük Allah Teala'ya mahsustur. Bu takdirde, halk tarafından kendisi yüceltilmiş olsun olmasın, zatında büyüklük taslayan yahut sıfatı olan servet, riyaset, ilim gibi nimetlerle kendisinde bir büyüklüğü zanneden kimse, bu iki sıfatta Allah Teala Zülcelal Hazretlerine karşı gelmiştir. Kalbinde bu duygu yerleşen kimse, hak ve hakikatten yüz çevirir, insanları tahkir eder, hak ve hakikate kulak vermez ve insanları hor görür. Bu duyguya hodbinlik denilir. En evvela mü'min kendini bu duygudan temizlemelidir. Ekabir demiştir ki, Zina gibi büyük günahlardan korkmuyoruz. Kalpte yerleşmiş olan kibirlilikten korkarız. Nitekim, Müslim ve tahavinin de tahriş ettiği İbn-i Mes'ud radıyallahu te'ala anhtan gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. لَا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ ف۪ي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ min خَرْدَلٍ min اِمَانٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ ف۪ي قَلْبِهِ مِسْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرِيَاءَ Kalbinde hardal tanesinden bir miskal kadar iman olan kimse ateşe girmez. Kalbinde hardal tanesinden bir miskal kadar kibirlilik olan da cennete girmez. Bu hadisi şerifte imandan maksat, hak ve gerçeği tasdik, ihlas, hüsnü niyet, haya, Allah Teala'dan korku gibi imanın semereleridir. Hadis-i şerifte kibirlilik bizzat imana değil, imanın semeresi olan güzel duygulara tekabül etmiştir. Bu takdirde kibirlilik küfrün sebebidir. Allah korusun, kalpte yerleşti mi imanı bozar. Hatta bir diyor ki bu hadisi şerifteki kibirliliğin iki manası vardır. Birincisi kibirlilikten küfür ve şirkin murat edilmesidir. Çünkü tıp atıp kibirlilik lafzı marife olan iman lafzına mukabil varit olmuştur. İkincisi bizzat imana değil imanın semeresine tekabül etmesidir ki, çok zayıf imanlı da bu bulunur. Allah Teala mağfiretiyle kulunu bu düşük ahlaktan temizledikten sonra cennete sokar. Birinci tevhile göre ateşe girmesi ebedi, ikinci tevhile göre mukayyettir. Eğer bir insan kibirlilik taslayıp da hak ve gerçeği inkar ederse, imansız olduğu için, ebediyen cehennemde kalır. Fakat iman ettiği halde, gayrını küçük görür, insanlar üzerine büyüklük taslamış olursa, muvakkat olarak cehenneme girer. Nitekim Tıbi diyor ki, ikinci tevhile göre kibirlilik, tekebbür manasındadır. Yani, Başka insanlar üzerinde üstünlük taslamaktır. Bu küfrün sebebidir. Küfür değildir. Her halükarda kibirlilik kafirin sıfatıdır. Mü'mine yakışmaz. Demek güzel giyinmek, üstü başı temiz tutmak kibirlilik değil. Kibirlilik, dinden hak ve gerçek olan bir meseleyi inkar etmek, Yahut hafife almak, Yahut alaya almaktır. Bu, Allah Teala'ya karşı olan kibirliliktir. Mahlukuna karşı kibirlilik de, Onları küçük görmek, Ayıplarını açığa çıkarmak, Arzulamak, Üzerlerindeki nimetleri inkar etmektir. Bu, büyük günahtır. Küfür değildir. Her ikisi de haramdır. Kalbe nazaran, Haset ve ayıp araştırmak da haramdır. Nitekim Müslim ve Buhari'nin tahriç ettikleri Ebi Hureyre'den gelen bir hadisi şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tehasedû, ve "La tahasdu, wa la tabagdu, wa la ve la la Birbirinizi kıskanmayın." Birbirinize buuz etmeyin. Birbirinizin gizli hareketlerini araştırmayın. Birbirinizin sözlerini gizlide dinlemeyin. Müşteriyi kızıştırmayın. Kardeş olun ey Allah'ın kulları. Bu hadisi şerifteki tecessüs, casusluk etmek, başkalarının gizli şeylerini araştırmaktır. Bu kelime ekseriyetle şer hususunda kullanılır. Gizli şerrin sahibine casus derler. Nitekim hayrı gizleyene de namus denilir. Tahassus başkalarının sözünü dinlemektir. Bazılar tecessüs bir sırrı başkası için dinlemektir. Tahassus ise kendisi için dinlemektir demiş. Bir takımları da her ikisinin aynı manaya geldiğini ve ikisinin de bilinmeyen hal ve haberleri öğrenmeyi istemek manasına geldiğini söylemişlerdir. Gösteriş de kalbi büyük günahtır. Gösteriş yani riyakarlık halkın övgüsünü Veyahut sövgüsünü nazarı itibara alarak sövgülerinden korunmak, övgülerini kazanmak için hareket etmektir. Mesela şu adam güzel namaz kılıyor desinler diye halk nazarında tadili erkanla namaz kılmak fakat yalnız iken tadilsiz yani acele namaz kılmak gibi resul Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem bunu küçük şirk saymıştır. Küçük şirk, farzlarda farzın sevabını değil, birden fazla olan sevabı yani fazileti iptal eder. Ama nafile ibadetlerde ise, kökten ibadetin aslını iptal eder. Nitekim, Müslim'in de tahriş ettiği Ebi Hureyre radıyallahu ta'ala anh'dan gelen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. قال الله تبارك وتعالى انا اغنى شركاء عن men من عملا عملن اشرك فيه معي غيري ترقته وشركه Allah تبارك وتعالى ben ortakların şirkten en ihtiyaçsızıyım. Her kim bir amel işler, onda benimle birlikte başkasını ortak ederse, onu şirkiyle baş başa bırakırım buyurdu. Yine i̇bn Hibban, İmam Ahmed, Tirmizi ve i̇bn Mace'nin de tahriç ettikleri, Ebi Said bin Fedale radıyallahu anh'dan gelen bir hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İza cemaa Allahu en-nase kıyameti li yevmin la rayb fihi nada munadin. Men kana eshrake fi amelin amilehu lillahi ehadan felyetlub tharabehu min indi gayril lahi. Fe şirki. Allah kıyamet gününde insanları kendisinde şüphe olmayan güne topladığı zaman, bir çağıran şöyle çağırır. Her kim Allah için yaptığı amelde, herhangi birisini ortak ettiyse, sevabını Allah'tan başkası nezdinde talep etsin. Gerçekte Allah, ortakların şirkten en ihtiyaçsızıdır. Bu hadisi şerifler, ibadette, Allah Teala'dan başka bir şeyi maksat edinen kimsenin ibadetinin, farzda ise fazla sevabının, nafilede ise aslının iptaline delalet etmektedir. Demek ki, riya ve gösteriş, ibadet sebebiyle yahut ibadet içinde kalben Allah Teala'nın rızasından başkasını maksat edinmektir. En bozuk niyette budur. Kişinin kalbinde böyle bir maksat yerleşmediği halde halk tarafından mesela iyiler tarafından övülür yahut kötüler tarafından sövülür ise dahi ameline zarar vermez. Çünkü kendisi bunu maksat edinmemişti. Nitekim Müslim'in de tahriş ettiği Ebi Zer radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste şöyle denilmektedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam hayırdan bir amel işlerde Dolayısıyla insanlar o ameli üzerine onu över ve severler Buna ne buyurursun diye sorulmuş bunun üzerine şöyle buyurmuştur Tilke acillu buşral mumini Bu müminin peşin müjdesidir Demek gösteriş ibadetten dolayı yahut günah işlememekten dolayı halkın övgüsü ve sövgüsü değil bilakis ibadet eden kişinin kalbindeki Allah Teala'nın rızası dışında olan maksat ve gayelerdir. Öyleyse ihlas ibadette Allah Teala'nın rızasından başka hiçbir şeyi maksat edinmemektir. Bazen riyayı terk etmek de riya olur. Mesela bir kişinin yalnız iken dahi adet edinmiş olduğu bir ibadeti, zamanı geldikçe halk içinde terk etmesi de riyadır. Çünkü bu terkte allah Teala'nın rızası dışında olan şeyler maksat edinilmiştir. Bunun için ekabir, riyayı terk etmek riyadır dediler. Hasılı, riya, eşit gösteriş, kişinin, güzel amellerini halka gösterme yahut işittirme arzusudur. Bu arzu fiile geçerse nifa'a dahi sirayet edebilir. Allah korusun, bu küçük şirkin en büyüğüdür. Kalbe nazaran büyük günahlardan birisi de ucupdur. Ucup, kibirliliği doğuran kötü bir duygudur. Yani kendini beğenme arzusudur. Bazı insanlarda fıtri olarak ucub hastalığı bulunur. İmam Gazali ihyasında diyor ki, Ucub, veli nimeti olan Allah Teala'yı unutmakla beraber, kişinin üzerindeki nimetleri yüceltmesidir. Eğer kişi üzerinde bulunan nimetleri, Allah Teala'ya nispet ederek büyütürse, ucup olmaz. Kimi kendisindeki ilmi, kimi kendisindeki serveti, kimi kendisindeki şehveti, yani zatî kuvveti beğenir. Bu nimetin Allah Teala'dan olduğunu unutur. Ve dolayısıyla o nimet kendilerinde bulunmayanlara tepeden bakar. Ucup, riyadan daha eksik değildir. Bazen ucup, riyakarlığı da doğurur. Tabarani, Bezzar ve Ebu Nuaym'ın tahriç ettikleri, Enes radıyallahu anh'tan gelen bir haberde şöyle buyurulmaktadır. Selâtun muhlikâtun ve selâtun munciyâtun fe emmel şuh muta'un ve havan muttabun ve i'acabul mer'i bi ve amma el munjiyat khashyetullah fi's sirri ve'l alaniyyati ve'l qistu 3 şey helak edicidir 3 şey de kurtarıcıdır helak edicilere gelince ona boyun eğilen cimrilik, kendisine tabi olunan hevayi nefs ve kişinin kendi nefsini beğenmesidir. Kurtarıcılara gelince, gizli ve aşikarede Allah'tan korkmak, zenginlik ve fakirlik halinde iktisat, gazap ve rıza halinde adaletle hükmetmek. Bazı insan, Nefsinde bir kemalatı görür, bu kemalatı yüceltir. Allah Teala'dan olduğunu unutur. İşte bu unutkanlık, kalbe hakim olduğu zaman, mutlaka kibirlilik veya haset baş gösterir. Bunun için İmam Gazali diyor ki, kalbi hastalıkların en çirkini, haset, riya ve ucubtur. Çünkü haset, kendisinden başkası üzerinde Allah Teala'nın nimetini görmekten hoşnut olmamaktır. Riya güzel olan amellerini halka göstermek veya işittirmek arzusudur. Ucub nimetin Allah Teala'dan olduğunu unutup onu nefsinden bilmektir. Birincisi Allah Teala'ya sevgi, ikincisi Allah Teala'dan korku Üçüncüsü Allah Teala'dan utanma şubelerini yıkar. Aslında bu hasletler kafirlerde bulunur. Ama bazen Müslümanın kalbine de hücum eder. Eğer yerleşirse felakettir. Kalbe nazaran nifak da büyük günahlardandır. Haramdır. Nifak iman hususunda olursa imanı, amelde olursa ameli iptal eder. Bozar Nifak içten inkar, dıştan inanır gibi görünmektir. Bu küfürle birleşir. Üç alameti vardır. Nitekim, Müslim ve Bukhari'nin de ittifaken tahriç ettikleri Ebi Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Âyetul Munafiqi Salâhun ve in saama ve salla ve zaama annahu muslimun iza hadasa kaza ba ve iza vaada akhlafa ve iza utmina khana munafiqin alameti uc hasletin birlesmesidir oruc tutsa namaz kilsa ve ben allahın emrine teslim oldum dese dahi konuştuğu zaman yalan söyler Söz verdiği vakitte yerine getirmez. emanet teslim aldığı zaman hiyanet eder. Abdullah bin Amırdan gelen hadisi şerifte ise: Erbaun menkun nefihi, kana munafiqan halis an. Wman kana t fihi khaslet min hunna, kana t fihi khaslet Minen nifaqi, hatta yda'ha. Ida t mina khan. Ve izâ haddese kezebe. Ve izâ âhede gaderâ. Ve Dört haslet var. Onlar kimde olursa halis münafıktır. Kimde o hasletlerden biri olursa, onu terk edinceye kadar ondan bir nifak hasleti olur. Emanet verildiği zaman hiyanet eder. Konuştuğu zaman yalan eder. Ahitleştiği zaman zulmen vefasızlık eder. Davalaştığı zaman fucurda bulunur. Buyurmuştur. Bu iki hadisi şerif nifağın bütün çeşitlerini nazarı itibare almıştır. Onun için birkaç söze ihtiyaç var. 1. En-nifâku üzerindeki elif lam, cins içindir. Bu takdirde, ameli, örfi ve şer'i olmak üzere, üç çeşit nifak kast edilmiştir. Şer'i nifak, inkarını gizleyip, Allah Teala'nın dinine teslim olmayı izhar etmektir. Bu takdirde nifak, küfür ve şirkle birleşir. Buna itikadi nifak denilir. Ameli nifak, inancın sarsılması olmaksızın, kişinin içi ve dışının bir olmamasıdır. Bazen bu, hakiki ve itikadi nifaha sebebiyet verir. Dolayısıyla bu hasletler, tekrar tekrar mü'minde bulunduğu takdirde, kafir değil, mü'min ve asi olur. Bu takdirde nifak, fıskla birleşmiş oluyor. Nitekim hadisi şerifteki, İza kelimesi zarfı zaman olduğu münasebetiyle bu hasletlerin tekerrürünü gerektirmektedir. Nasıl ki katil gibi büyük günahlar mecazi olarak küfürle isimlendirilmiş ise, imanla birlikte olan bu hasletlerin sahibi mecazen münafık sayılmıştır. örfi nifak, dini olan itikat ve ibadetin dışında, İç ve dışın birleşmemesidir. Buna ahlaki nifak da denilir. Aslında bu üçü de Müslümana yakışmayan hasletlerdir. Tabi ki Müslümanda bunların hepsi bulunmaz. Bulunsa dahi tekrar tekrar vuku bulmaz. 2. İki hadisin adetleri birleştiği vakit nifağın hasleti beş olur. Fakat Nebevi'nin şerh-i müslimde tasrih ettiği üzere şeriatta adet söz konusu değildir. Bu takdirde iki hadis arasında bir münafat söz konusu değildir. Nitekim Hafız i̇bn Hacer Askalani diyor ki, Aslında bu hasletler hepsi bire dönüşür. O da yalandır. Muhtemel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiyle önce üçtür, sonra 4'tür buyurmuş. Mecmu'nun beş olduğunu kastetmiştir. Ali maksadı, mümini bu hasletlerden vazgeçirmesidir. Nitekim, kimde o hasletlerden biri olursa, onu terk edinceye kadar onda bir nifak hasleti olur. Cümlesinden anlaşılıyor ki, her iki hadiste de itikadi nifak değil, ameli hut örfi nifak kast edilmiştir. 3. Yahut da en nifakudaki eliflam cins için değil, ahd içindir. Bu takdirde, imanı iptal eden ve cehennemin en aşağı derekesinde olan münafıklar kast edilmiştir. Yahut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki bazı münafıklar kastedilmiştir. Nitekim İmam Ayni diyor ki ulemadan bir cemaat bu hadisi müşkül görmüşlerdir. Çünkü bazen kalbi ve dili Müslüman olup küfrüne ve hatta nifağına hükmedilmediğine icma bağlanan Müslümanda da bu hasletler bulunur. Bu müşküle birkaç vecihle cevap verilmiştir. A. Nevevinin dediği gibi, hadisi şerifte müşkül yoktur. Çünkü bu hasletler, nifağa, sahibi de, münafığa benzetilmiştir. İman konusu dışında, içinin hilafını izhar ettiği için, ona mecazen nifak denildi. aley konuşmasında yalan eden, sözünü yerine getirmeyen, emanette hıyanet eden, bir nevi içi dışı bir olmadığından, zecir babından münafık olarak beyan buyurulmuştur. Bu takdirde küfrü gizleyip, İslam'ı izhar eden kastedilmedi. B. Bazılar dediler ki, bu hasletler kendisinde galip olan kimse kastedilmiştir. Nadiren bu hasletler kendisinde bulunan kimse kastedilmemiştir. Bu hadisin tehdidine dahil değildir. C. Hatibi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yukarıdaki hadisleri tahzir, eşit, sakındırma içindir hakiki nifa sirayet etmesi korkusundan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini hakiki nifaktan sakındırmıştır. Bu takdirde, nadiren, gayri ihtiyari kendisinden bu hasletler sadır olan, yahut bunlardan bazısını adet edinen kimse kast edilmiştir. Nitekim hadisi şerifte, اتاجر فاجرون وَاَكْسَرُ مُنَافِق۪ي اُمَّت۪ي قُرَّاُهَا Tacir, facirdir. Eşit, söven, uygunsuz söz söyleyen, yalan edendir. Ümmetimin münafıklarının çoğu kurralarıdır. Suretinde de varit olmuştur. Şüphesiz bütün tacirler facir olmadığı gibi, bütün kurralar da münafık değillerdir. Maksat, bunlarda riya fazla ve ihlas azdır. Binaenaleyh, hadisi şerif tahzir içindir. Nifak da iki kısımdır. Birincisi, dini izhar etmek, küfrü gizlemektir. Bunlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında idiler. İkincisi, gizlide din işlerine riayet sizin hudutları korumaksızın, eder riayetkar ve muhafazakar görünmektir. İşte bu, hakiki nifak olmadığı halde nifakla isimlendirilmiştir. Nitekim hadisi şerifte, Sibâbul mu'mini fiskun ve qitaluhu kufrun. ''Mü'mine sövmek fısk, öldürmek küfürdür.'' buyrulmuştur. Demek, hakiki küfürden başka küfür, hakiki fısktan başka fısk, hakiki nifaktan başka nifak kastedilmiştir. Ayni, umdetul Qari''de daha başka cevapları da yazmıştır. Hasılı, nakledildiğine göre, İmam Mukatil, İbn-i Cübeyr'e, Gerçekte bu hadis işimi bozdu. Bana çok ağır geldi. Zannediyorum ki, Hadisi şerifteki üç hasletten veyahut bazılardan henüz temizlenmemişim, demiş. Bunun üzerine, İbn-i Cübeyr şöyle demiştir. Hakikaten, bu müşkül benim başıma da gelmişti. i̇bn Ömer, ve i̇bn Abbas'a giderek onlardan sordum. Güldüler ve dediler ki, hakikaten bu bize de müşkül olmuştu. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittik ve müşkülümüzü arz ettik. O da güldü. Sonra şöyle buyurdu, melekum ve وَمَا لَهُنَّ اَمَّا قَوْلِي اِذَا حَدَّثَ فذلك فيما أنزل الله عليّ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وأما إذا وعد أخلف فذلك في قوله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه وأما إذا أتوا من خانة فذلك فيما أنزل الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وَاَنْتُمْ بُرَاءُ min ذَٰلِكَ Sizin hasletlerle ne alakanız vardır? Ama konuştuğu zaman yalan eder deyişim, Allah Teala'nın bana indirmiş olduğu, gerçekte Allah münafıkların hakikaten yalancı olduklarını ilan ediyor. Ayetinin izahıdır. Söz verdiği zaman, Sözünü yerine getirmez değişim, Allah Teala'nın bana indirmiş olduğu o da bu fiillerinin akibetini kalplerinde kendisinin huzuruna çıkacakları güne kadar sürecek bir nifak yaptı. Ayetinin izahıdır. Ama emanet aldığı zaman hiyanet eder değişim, Allah Teala'nın bana indirmiş olduğu Gerçekte biz emaneti göklere ve yere arz ettik. Ayetinin izahıdır. Hakikaten siz bunlardan tertemizsiniz. Netice-i meram, kalbe nazaran itikadi nifak küfürdür. Bu en büyük günahtır ve şirktir. Ameli olan nifak, bazan tahrimen mekruh, bazanda haram olur. Ahlaki nifak ise, itikat ve ibadetin dışında olduğundan tahrimen mekruh bazen de hilaf evla olur. Her halükarda bir Müslüman'da yukarıdaki hadisi şeriflerde sayılan beş hasletin biri yahut ikisi yahut üçü bulunursa munafıklığına hükmedilmez. Bundan anlaşıldı ki, şu munafıktır bu munafıktır diye damga basmak, Korkunç bir tehlikedir. Nitekim, Turebeşti diyor ki, Hadis-i şeriflerdeki nifak hasletileri Devamlı adet haline gelirse, Çoğu zaman küfre sirayet eder. Ama adet haline gelmezse, Küfre sirayet etmez. Mümin, Bazen bu hasletilerin belasına yakalanır. Bir, iki, üç, onda bulunduğu takdirde munafıklığına hükmedilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin filan ve filanın munafıklığına hükmetmesi vahye binaendir. O, vahiy ve nübüvvet nuruyla insanların en gizliliklerine vakıf olup mümin ve kafiri, iman ve nifağı birbirinden ayırt etmiştir. Onları ashabından havas olanlara bildirmiştir. Diğer ashabını bu hasletlerden yukarıdaki sözleriyle sakındırmıştır. Zeyt aslandır cümlesinde istiare olduğu gibi halis munafıktır cümlesinde de istiare vardır. Bunların en çirkini yalandır. Her an mümin yalandan sakınmalıdır. Ama yalancıya halis, münafıktır denilemez. Meğer ki adet haline getirirse, hem ahlaken hem de ibadeten nifak olur, bu da fızktır. Hevâ-i nefse uymaktır. İmam-ı diyor ki, Müslüman, nifakın her çeşidinden arındığı andan itibaren, keşfi açılır ve velidir. Demek evliyanın halkasında olabilmek için, nifak, Riya, ucup, kibirlilik, hasetten arınmak gerekir.